Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Ee, yanımda bugün yine Buğday Derneği'nden Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir var. Hoş geldin Güneşin. Hoş bulduk. Ee, seni e, hazır İstanbul'da bulmuşken <gülüyor> hemen buraya aldık. Çünkü e, hem sunumların var hem bir sürü okullara gidiyorsun. Çok yoğun bir programın var. E, ve e, bugün, e, natural fuarı... Dün başladı sanırım ve bugün orada bir sunumun var. Pazar günü de çok özel bir sunum daha olacak. Biraz bahsedebilir misin? Evet ben yaklaşık bir 10 günlük İstanbul programım var. Genelde İstanbul'daki bütün görüşmeleri bir araya sıkıştırmaya çalışıyorum. İşte o yüzden Çünkü hemen aldık seni. <gülüyor> Kazdağlarından çok uzun ayrı kalmamak için. Ee, şimdi burada aslında e, birkaç gündür e, koşturuyorum. E, birkaç üniversiteyle, e, birkaç üniversitede Buda'nın çalışmalarını anlatmak üzere e, bu üniversitelerdeki üye arkadaşlarımız e, kendi derslerinden e, şey ayırdılar, zaman ayırdılar. Ne güzel. E, ve e, geçtiğimiz Çarşamba günü Marmara Üniversitesi'nde Girişimcilik dersinde buğdayın çalışmalarının e, girişimcilik açısından önemini öğrencilere anlattım. Dün Bilgi Üniversitesi'nde çevre politikaları dersinde gıda ve tarım konusunu ele aldık. Gıda ve tarım konusunun kırsalda tüketiciler açısından, üreticiler açısından ne manaya geldiğini, bugün gıdanın ve tarımın yaşadığı krizlerin ne olduğunu ve bunların çözüm üzerine konuştuk öğrencilerle. Bugün de bu programdan çıktıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'ne gideceğim ve orada Avrupa Birliği'nin tarım politikaları, çevresel tarım programları üzerine bir derse konuk olacağım. Fakat bunların içerisinde tabii tek tek böyle birçok üniversiteyle çalışmalar yapıyoruz. Oradaki gönüllü, Candan e, gönüllü üyelerimiz, e, üye e, akademisyen arkadaşlarımız sayesinde. E, çarpıcı bir e, ortaklığı Bilgi Üniversitesi ile başlatacağız. Aslında bu da çok taze bir haber. E, henüz duyurusunu da yapmadık. E, önümüzdeki sene e, Bilgi Üniversitesi ile Buğday Derneği, K Kaz Dağları'ndaki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde uygulanacak bir e, kredili ders açacak. Ekolojik e, sosyal girişimcilik. ...isminde başlıklı bir ders ve bu dersin içeriğinde öğrencilere fark yaratan direk nasıl olunur? Girişimcilik aslında günlük yaşamın bir parçası olarak nasıl hayata geçer? Bunu küresel konulardan yerel konulara kadar çok geniş bir perspektifte ele alacak bir program hazırladık. Bu program Bilgi Üniversitesi'nin yaz okulu programı kapsamında 3 kredilik bir ders olarak... E, genel e, seçmeli bir ders olarak açılıyor e, ve bu programa dışarıdan da katılım gerçekleşecek ve diğer üniversitelerden de eğer kendi üniversiteleri kabul ederse öğrenciler e, bu krediyi e, kredi olarak saydırabilecekler. Böyle bir işbirliği kuruyor. O zaman yapıyoruz. herkese açık gibi bir şey yani üniversite öğrencilerine özellikle tabi e, Çam Tepe'yi görmek isteyenler başka programlarda. Olacak, olacak mi? Evet. mi? Ne zamandan itibaren olacak? Ee, şu sıralar 2012'nin programını e, oluşturuyoruz. E, Mart ayının son haftasından itibaren birçok program olacak. Çamtepe'nin e, programı dolu e, gene. E, Mart'ın son haftasından itibaren başlayacak ve bütün sezon neredeyse Ekim'e kadar e, dolu olacak 2012 yılında. Ee, orada oranın programları ile ilgili henüz daha duyuruslu yapılmadı ama www.çamtepe.org sitesinden takip edebilirler. Bir de bu ders de orada olay olacak zaten. Bu, derste bu derste Üniversiteye kredi saydırmak için de böyle bir başvuru da bulunabilir belki. Evet. 36 saatlik bir program ve 3 kredilik bir ders bu. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirecek. Kaz Dağları'nda bir haftaya sıkıştırdığımız ve çok gerçekten kendi konularında ...uzman kişilerin gelip ders vereceği bir program. Çok güzel, çok güzel bir haber bu. Peki bugün mesela ya da bu hafta sonu anlatacağın şeyler neler? Fuarlar, fuarda yani bu bir ekoloji <gülüyor> fuarı aslında. <gülüyor> evet. Yani bir sürü ekolojik ürün veya ekolojik ekoloji ile ilgili konu konuşuluyor olacak... Evet, natural fuarı aslında 10 sene, 11 sene oldu natural fuarı. Her sene yapılan artık oturdu ve belli bir programı oluştu. Natural tabii doğa koruma ve doğa dostu yaşam, ekolojik yaşamın yanı sıra, sağlıklı yaşamın yanı sıra kişisel gelişimle ilgili de bir Ayağı olan bir e, festival. Aslında bir festival olarak geçiyor. E, askeri müzede, Harbiye'deki askeri müzede dün başladı ve pazar gününe kadar sürecek. Dört günlük bir program. E, en başından beri Buğday Natural'ın e, içindedir. Yani bir ortak kurumumuz gibidir. E, çok e, yakın çalıştık, verimli çalıştık. E, bu sene e, Natural e, Fuarı'nın gelişmesine de çok katkıları olan... E, Merhum dernek başkanımız Viktor Ananiyası bir anma töreni yapacağız. E, pazar günü e, kapanış etkinliği olarak. Naturel'in e, saat 6'da e, İnönü salonunda Tugay Başar. E, kendin kendini çal. E, ve Tugay Başar'ın e, öğrencileri ile e, ben e, Viktor Ananiyası'na bir etkinlik yapacağız. E, i̇smi bir tohum masalı. Burada aslında bir masal anlatacağım ben ve Tugay ve diğer beden perküsyoncuları da ona eşlik ederek müzik yapacaklar ve ardından Viktor'un bir videosunu seyredeceğiz. Ee, ve başka bir sürpriz daha hazırladı da ekibi. Ee, orada <gülüyor> bu etkinliğe katılanlar o sürprizleri <gülüyor> karşılayacaklar. <gülüyor> kimse bilemeyecek. Kimse. Evet. Peki tohum masalı derken e, nedir o <gülüyor> tohum masalı? Ee, şöyle bir şey aslında e, Viktor'un e, hayatında birçok usta vardı. E, onlardan aldığı ilhamla yani çocukluğundan bu yana hep bir ustaların içerisinde olduğu geleneksel yaşamı onlardan öğrendiği bir köy yaşamını öğrendiği bir ustaları vardı ve o e, ustaları hep anardı. E, onlarla ilgili anılarının birçoğunu ben biliyorum e, ve onların hepsini birleştirip Ay, hatta e, yani onlardan e, onların gerçek sözlerinden de alıntılar yaparak bir hikaye oluşturduk. Aslında hikayenin bütün e, karakterleri gerçek. Ee, ...ve e, onlar da aynen Viktor gibi şu anda hayatta değiller ama isimleri bu şekilde yaşıyor olacak. Ee, biz şöyle bir e, fikirden doğdu tohum masalı fikri. Ee, kadim kültürlerden bir tanesi şuna inanıyormuş. Eğer bana birisi bir masal anlatırsam ve ben o masalı başka birisine aktarmazsam o masal beni öldürür... Dolayısıyla çok, aynen tohum gibi güzel şey, masalda evet. anlatılı anlatılı gelişen, e, insanları birbirine yaklaştıran e, bir özelliği var. E, dolayısıyla hani Viktor'un bana anlattıklarını ben herkese aktarmış olacağım. Ve herkes de inşallah bunu başkalarına anlatacak. E, aynen tohumlar gibi e, sözcükler de bizim zihnimize ekilen tohumlar aslında. Ne kadar iyi düşünceler e, ekersek... ...davranışlarımızda, yaptıklarımızda o kadar iyi olacak. Evet. Buna inanıyoruz. Onun için. Yani, yani böyle sarf etmek düşündük. gibi değil de sözleri gerçekten taneyle seçmek ve evet. tohum değerini bilmek. Yani onların gerçekten gittiği yerin ekildiğini ve geliştiğini ve başka evet. şeylere dönüştüğünü fark etmek yani. Evet. Ay çok güzel. Ekip, <gülüyor> o zaman. Ekip olarak da çok heyecanlandık. Birkaç prova yaptık. E, Tugay'la da... E, İnşallah belki eğer burada mayası tutarsa devamını getirebiliriz de, böyle bir <gülüyor> performansın. Evet ve daha yeniden duymak isteyebilir insanlar çünkü hani çok ben çok ilginç e, 6'da pazar günü saat 6'da Pazar günü saat 6 ya da 5.45 onu şu an tam olarak çünkü bir saati değişti bir ara. O zaman dörtten e, itibaren Ama dörtten itibaren natüreli zaten natürel çok zengin ve çok güzel. Orada herkes eminim kendine göre bir şey bir şey olacak. Fakat peki bugünkü e, konuşman ne? Çünkü ilginç bir ismi var. Gezegenin çakralarını ulaşmak. ulaşmak gibi. E, bu ismi aslında Naturalin yöneticisi Leyla Hanım'la bulduk birazcık. E, şöyle bir şeyden çıktı. Bunu da sunumun başında söyleyeceğim aslında. E, yani normalde gezegenin çakraları diye bir şey yok tabii ki. Yani <gülüyor> çakra deyince hani bir takım enerji merkezlerinden bahsediyoruz bedenleri. E, fakat e, insanın dünyanın bir parçası olduğunu, yaşamın bir parçası olduğunu e, hatırlamaya başlamakla işe başlamamız lazım. Yani bizim buğdayın da hep bütün çalışmalarının altını çizdiğimiz, hani gücünü aldığımız şey o. E, biz e, tek başımıza bir varlık olduğumuz zaman ha, ha, halinde de e, aslında bütün bir büyü, bütünün bir bütünün bir parçasıyız ve... E, Ge gezegenle e, burada e, ele alacağım konu bütün e, geleneksel kültürlerde e, nasıl e, gezegenin e, gezegenle yeryüzüyle bağ kurduğu insan oldu bugüne kadar işte suyuyla havasıyla toprağıyla ateşiyle dört element dediğimiz e, enerji e, kanallarıyla nasıl e, iletişim kurdu? Ne tür ritüeller yaptı? E, bunlardan kısaca bahsedeceğim ama esas altını çizeceğim konu e, bizim iyileşmemiz ruhsal zihinsel bedensel olarak iyileşmemiz Aslında dünyanın iyileşmesinden geçiyor Biz sadece kendimizin iyileşmesine yönelirsek iyileşemeyeceğimiz kesin ama bütünü iyileştirirsek hep birlikte iyileşeceğimiz o da kesin birazcık bu konuyu gündeme getirmek istiyorum nasıl bütünü... nasıl gelir geliş... yani nasıl iyileştirebiliriz dünyayı ya bu geleneksel kültürlerin ritüelleri çok yerel ve çok küçük çaplı aslında değil mi? Hı hı. Ama herkes birden yaptığı için belki e, hani zarardan çok şifası vardı her zaman için şimdi evet. ise çok daha zarar veren bir e, ritüele geçtik diyebilirim hani günlük evet. ritüelimiz biraz daha evet. zarar verici onu nasıl şifaya çevirebiliriz? Evet Biraz daha e, tabi çok güzel söyledin o günlük e, ritüelimiz bugün zarar verecek günlük. Ritüelimiz. O da bir ritüele dönmüş durumda gerçekten. Ee, o ritüelle verdiğimiz zamandan çalıp biraz daha e, olumlu yönde e, çalışmalara yönelmemiz lazım. Bir kere bu birincisi. E, Şimdi tabi dinleyenler e, İstanbul şehrinde bunu nasıl yapacağız diye düşünüyor olabilirler. Şimdi arabasında belki. Arabasında çünkü... olanlar <gülüyor> trafikte, nasıl, ya işte böyle bir e, kalabalık bir plazada pencereleri açılmayan, hava almayan bir plazada bunu nasıl yap yapıyoruz diye yapabiliriz diye düşünenler olabilir. E, fakat e, bunun yolunu aramaya başlamak bile bir şey. E, ve aslında kadim kültürlerden de bu yönde faydalanabiliriz. Çünkü gerçekten onlar yeryüzünü gerçek manada yeryüzü yapan ve hepimizi de aslında içinde tutan bu muazzam yaşam örgüsünü çok güzel anlıyorlardı. Ve onun ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Burada bu, Bugünkü sunumda çok enteresan bir, bir, birkaç şeyden bahsedeceğim. Örneğin Hindistan'da. Vedalardan e, ortaya çıkan, e, geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkarılan ve daha sonra da bizim e, buğdayın e, Anadolu'daki genel geleneksel kültürü araştırma ile ilgili bir takım çalışmaları var. E, o çalışmalar sırasında Anadolu'da da izine rastladığımız e, aslında bir e, güneşin ritmine göre sabah günü doğarken ve akşam gün batarken e, ateş yakma e, ritüeli var. Ee, ve bunun tamamen e, aslında dünyanın atmosferini iyileştirdiğini e, iddia ediyorlar. E, ki ben buna yürekten inanıyorum. E, kaldı ki Delhi Üniversitesi'nin e, özellikle tarım e, bölümünün, ziraat bölümünün bu konuda yaptığı bilimsel araştırmalar da var. E, manyetik alanla ilgili çok olumlu bir e, manyetik alan e, oluşuyor. Her gün dünya... Dünyada güneş doğarken ve batarken. Nitekim zaten bütün dini ritüellerde gün doğumu ve gün batımı çok önemli bir saattir. Evet. Ee, ve aslında burada altını çizmek istediğim nokta bu ritüellerin şu anda sadece otantik bir ritüel görüntüsünde kalmış olması yani evet, içinin evet. boş olması evet. oysa ki hepsinin altında son derece fiziksel olarak açıklayabileceğimiz gerçekler var ee, geçmiş insanlar bu gerçekleri bir mucize olarak görüp onları korumak için bir takım ritüellerle koruma altına almışlar tabulaştırmışlar ee, bu aslında o e, o aktivitenin o eylemin Dünya için iyi bir eylem olduğunu koruma altına almak için ve insanların inanarak yapmalarını sağlamak için yapılmış bir takım ritüeller. Ama artık o alttaki o bağ koptuğu için bizim yeryüzünü anlama bağımız e, zayıfladığı için biz sadece onları işte bir takım esrime kendinden geçme ya da işte hurafe Aynen. ya da içi, kitle, boş, kitle gibi e, yani. içi boş bir takım eylemler olarak algılıyoruz şu anda. Onu görüyoruz. E, Oysa ki e, tamamen en son derece fiziksel yani hani ölçülse bugün mevcut e, teknolojik aletlerle ölçüldüğünde... ...farkını çok yakın şekilde göre, görebileceğimiz olumlu etkilere sahip bir takım e, fiziksel e, olaylar bunlar. E, ki örneğin bu bahsettiğim ateş yakma e, olayı ki... E, gene bizim programımızda e, konuk edilmişlerdi. Hindistan'da yaşayan arkadaşlarımız var. Bunu e, son 30 35 yıldır her gün yapan e, sabah ve akşam gündoğumu günbatımı Evlerinde gün Evleniyor mu? gittikleri her yerde yapıyorlar. Yani Peki bir kibrit e, yakma gibi bir şey mi yoksa bayağı odun tutuşturma gibi? Hayır hayır. Gibi. E, odun da değil. Aslında şöyle bir e, şekilde işliyor bu. E, eski yani vedalarda geçtiği şekli şu. E, bir bakır piramit bakır e, altından sonra en fazla titreşin, titreşen, titreşen titreşim şeyi Bak, çok e, yüksek bir metal e, bir bakır piramidin içerisinde inek tezeyi yakıyorlar ve inek tezeyi Aslında bütün e, şeylerde bizim Anadolu'daki kültürde de e, iyileştirici özelliği olan şifalı bir e, Şifa şifalı bir ilaç gibi kullanılıyor inek tezeyi İnek tezeyin külü ee, tarım topraklarına seriyorlar işte hayvanların yaralarına sürüyorlar iyileşmesi için vesaire vesaire. Ee, ve Hindistan'da ineğin bu kadar kutsal, kutsal olmasının da sebebi gerçekten böyle bir şifa kaynağı olmasından kaynaklanıyor. İneğin işte sütünden yapılan tereyağı ve onun ondan saflaştırılarak yapılan Gİ diye bir saf tereyağı vardır. Hintliler çok kullanırlar yemeklerinde de. O da onun da vücuttaki sağlık açısından önemi ispatlanmış bir madde zaten. tezek ve yağ yakıyorlar aslında. Ama tam güneş doğarken ve güneş batarken ee, ve burada şöyle bir tarif e, var. Ee, diyorlar ki e, güneş tam doğarken ufuktan doğmaya başladığında ki bu her nokta için ayrı bir dakika Sert. saniyede tabii Hı -hı. ki. E, yavaş yavaş dünyanın üzerine e, bir e, yani olumlu manyetik alan oluşturacak bir ışın gelir. Ve tam bu ışın güneş yükselmeye başladıkça her noktada yavaş yavaş birbirine katılır. Ve sanki küçük ırmaklar gibi bu manyetik alan seli küçük ırmaklar gibi birleşir ve bir okyanusa dönüşür. Yani nehir halinde akan bir okyanusa dönüşür. Ve bu bütün dünyayı e, dünya üzerindeki canlıları e, canlıların işte şifalanmasını sağlar. E, ve bu. Bunun tam tersi de önüne kattığı her şeyi işte e, temizler, arındırır e, gibi bir e, tarifi var. Şimdi bu tabii böyle söylenince hangi ufakta, <gülüyor> hangi, hangi dine göre yapacağız bunu gibi bir şey geliyor ama aslında son derece fiziksel bir şeyi var. Yani temeli var. E, çünkü manyetik alanı ne kadar önemli olduğunu biliyoruz yani bugün cep telefonlarının e, işte Baz istasyonlarının, stasyonlarını. bilgisayarın, televizyonun, elektrikli aletlerin yaydığı manyetik alana inanıyoruz da güneşin yaydığı manyetik alana niye inanmıyoruz? Yani ikisinin arasında kalite olarak çok ciddi bir fark var. Biri çok olumlu bir enerji manyetik alanı oluşturuyor. Öbürü zararlı bir İkisi manyetik var. alanı oluşturuyor. Zaten kökenleri farklı. Yani dolayısıyla hani buna benzer... Yani çok da basit bugün dünyada bir sürü insan da yapıyor yöntemlerden ufak tefek bahsedeceğim tabii yani çünkü çok da kolay bir şey değil evet. her gün güneş doğarken ve güneş batarken bunu yapabilmek ama elimizde bu bilgi var yani eğer bir şey yapmak istiyorsak bu bilgiye sahibiz. O zaman bakıp ve birazcık hani araştırmak ve Hı -hı. gönüllü olmak bu işi yapmak için belki de yeterli. Evet. Bir de seni dinlemek yani ve ağzım açık dinlemek her seferinde <gülüyor> seni. Sağ ol, teşekkürler. O zaman um, um, devam edelim o zaman. Hı -hı. şimdi Buğday Derneği'nin hani uh, o tohum uh, tohum uh, Projesi, <gülüyor> Tohum kampanyası. Ee, son zamanda çok fazla şey üst üste oldu. Evet, yani hangi birisi? Ee, biz de şaşırıyoruz ekip olarak hangi birisini <gülüyor> nasıl yapacağız ama gerçekten de oluyor bir şekilde. İki tane önemli, aslında üç tane önemli proje var. Aynı anda başlayan, başlayan değil de hani devam eden diyelim. Bir tanesi tohum kampanyamız. Geçen. ...tohumlar için koşuyorum. Adım adım grubuyla yaptığımız bir kampanya bu. Avrasya koşusunda... ...adım adımcılar bizim için koştular. Tohumlar için koştular. Bu kampanyada... Yardım topluyoruz e, topladığımız yardımlarla yapacağımız şey aslında Anadolu'da yok olmakta olan e, yerli köylü e, çeşitleri yani atalık tohumlar dediğimiz tohumlar bu çeşitler bu çeşitlerle ilgili e, bu çeşitleri e, bulan bulmak bizatihi bulmak değil çünkü bunlarla ilgili çalışan birçok grup var bu grupların çalışmalarını desteklemek ve tohumun hacmini arttırmak için e, bu tohumları bulmak paylaşmalarını sağlamak, paylaşılacak tohumun sayısını arttırmak, yani tohum ektirmek gönüllü olan çiftliklere, başta Tatuta çiftlikleriyle birlikte olmak üzere, tohumları ektirmek, çoğaltmak ve bunların paylaşımını sağlamak üzere bir kampanyamız var, bir çalışmamız var, zaten bu çalışmayı yapıyorduk ee, ve bununla ilgili işte adım adım grubu da, ...tohumlar Destek için koşuyor. Ee, işte kavılca buğdayı için koşuyor. Osmanlı çileği için koşuyor. Tombul bamya için koşuyor. Pembe domates için koşuyor gibi. Ee, tabii tek tek bir çeşit için değil. Bunların bütünüyle ilgili yapı çalışma yapılıyor ama... Arada, ...iletişim açısından... buğdayını denedim ben. Ve evet. hiç bu kadar rahat etmedi bağırsaklarım. Yani ben hiç karnımın buğdayla bu kadar evet. rahat ettiğini hatırlamıyorum... Pirinçle bile bu kadar rahat etmedi. Yani bir buldum sonra bitti ve nereden bulacağım da Çünkü ana odak türlerimizden, çeşitlerimizden bir tanesi kavulca buğdayı. Kavulca buğdayının ekimini dönümlerce arazide organize edeceğiz inşallah bu şeyle. Bu arada Tatuta çiftliklerin sayısı da arttı. Tatuta çiftliklerinin sayısı 98'e çıktı ve şu anda Tatuta web sitesi ve veri tabanı yenileniyor. Arkadaşlarımız onun üzerinde çalışıyorlar. Bütün verileri e, yüklüyorlar. Yakında tatuta.org. Bak, bak, baktığınızda yeni bir yüz göreceksiniz ve e, birçok e, çiftlik bilgisi yeni çiftlikler ekilen çiftli, yeni eklenen e, ekilen çiftlikleri <gülüyor> e, göreceksiniz e, ve çiftliklerden haberler çok daha güncel bir şekilde ulaşacak. Evet bir de e, buğday web sitesi de aslında yenilendi demeyeyim ama daha çok bilgi yani bütün evet, dergiler artık derlendi, toparlandı o yıllardır çok, çok karmaşık bir web sitesi vardı <gülüyor> içinde kayboluyorduk. Evet şimdi çok net oldu her evet. şey İstediğinizi arayıp bulabiliyorsunuz ve e, çok değerli bir bilgi kaynağı evet. olduğunu düşünüyorum. Başka var mı yenilik buğdaydan? Bir de işte IFOAM 2014 ha, biliyorsunuz Organik Tarım Kongresi 2014 yılında İstanbul'da yapılacak. Bunun için planlama çalışmalarımız devam ediyor. Henüz daha bitirmedik. Çünkü çok yoğun bir çalışma. Uluslararası iletişimi olan bir çalışma. Gönüllüye ihtiyacınız olacak mı? Gönüllüye. Ee, Kısmen olacak ve bunların duyurularını evet, yapacağız. yapacağız. O ee, zaman şimdiden elimsiz evet, kolları üç, sıvayın. 3 senemiz var ama Olsun, e, yine de. çok da sayılı gün çöpülecek, evet, bitecek. Tahmin ederim. E, bu konuda sürekli bilgilendirme yapacağız. Tamam. O zaman e, bir de pazarları hatırlatarak bitirelim. Yani bir kere bugün e, veya yani 3 gün boyunca natural fuarı var. Askeri müzede, harbiye de. Ona gelebilirsiniz. Buğday Derneği'nin standı var ve e, Güneş'in, Aydemir'in e, iki tane konuşması olacak e, biri bugün, biri de pazar günü Viktor Ananiyası anmak üzerine. Ayrıca bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, pazar günü de Kartal'da ekolojik halk pazarları ee, olacak. Yani e, sabah 8'den ya da 7'den itibaren hatta 8 geç bile oluyor biliyor musun? Ben 8'de gidiyorum ve dop dolu oluyor. Ee, pazar kim bilir kaçta geliyor insanlar. Evet evet. Erken ee, gitmek lazım. Erken gitmek lazım. Ee, hani gözlemenizde yiyebilirsiniz. Alışverişinizde yapabilirsiniz. Yüzde yüz organik Sertifikalı ürünler aynı zamanda da GDO'suz olduklarını da geçen hafta konuşmuştuk. Organik ürünlerde GDO riski kesinlikle yok. Evet. Bunu tekrar hatırlatmakta yarar var. Çünkü başka her şey de olabilir. Olabilir. Evet. Bir garantisi yok. Bir garantisi yok. Evet. O zaman ya natural fuarında ya da ekolojik pazarlarda buluşmak üzere diyelim. Güneşin Aydemir'e çok teşekkürler geldiğin için. Rica ederim. Bir daha inşallah geldiğinde yeniden i̇nşallah. seni istiyoruz burada. Tabii, tabii. <gülüyor> tamam. Niyetle. Peki, o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. Desteği için açık radyo dinleyicisi Anday Atamana. Teşekkür ederiz. 10, 9, we have ignition sequence star. The engines are on. 4, 3, 2, 1.